trans -Europa Express trans -Europa Express Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Tuğba Merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa neler konuşuyormuş bakalım. E, Avrupa'daki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi tabii ki Britanya'daki yeni başbakan. E, Eurotopix bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlara Britanya ile başlıyorum. E, yeni başbakan Muhafazakiler Parti'den Rishi Sunak. 42 yaşında e, genç bir e, siyasetçi asıllı, sadece 8 yıl önce milletvekili olmuş e, kısa siyasi hayatında şu anda başbakanlığa e, ulaşmış e, vaziyette o açıdan da başarılı görülüyor kimileri tarafından e, önce İrlanda'dan Irish Times'tan e, bir yorumcunun e, sözleriyle başlayayım. Şöyle demiş yorumcu Büyük Britanya'nın yıllardan beri ilk defa normal ve rasyonel düşünen, konuşan ve hareket eden bir başbakana sahip olacağına dair makul bir beklenti var. <gülüyor> ee, Boris Johnson ve Listeras'ın e, hallerine gönderme yapıyor burada ve bir takım ideolojik e, saplantılarla e, rasyonel şekilde davranmadıklarını ve ülkeye çok zarar vermiş olduklarını e, söylüyor. Ee, öte yandan Hint asıllı olması da e, önemli bir nokta. E, Almanya'dan Frankfurter Rundschau gazetesinden e, bir yorumcu buna dikkat çekiyor ve şöyle diyor. Tunağ'ın e, Downing Street'teki yani Başbakanlık ofisindeki varlığı açık ve hoşgörülü bir toplumun göstergesi Avrupa'daki pek çok müttefiği Azınlıkları entegre etme konusunda Britanya'nın oldukça gerisinde. Britanya siyasetinde de çığır açanlar bu konuda hep muhafazakarlar. Ülkenin şimdiye kadar üç kadın başbakanı oldu. Hepsi de muhafazakardı. Şimdi de etnik bir azınlığın böyle görünür bir temsilcisi yine onlardan çıktı. Kıyasladığımızda. Muhalefetteki işçi partisi demode kalıyor demiş. E, muhafazakarların işte kadınları ve etnik azınlıkları öne çıkarma konusunda hem işçi partisinden hem de Avrupa'nın diğer geneline göre daha ileride olduğunu söylemiş. E, bunlar Rişya Sunak'la ilgili olumlu değerlendirmeler. Peki uygulayacağı politikalara bakacak olursak bunun için ne diyorlar? Rişi Sunak aynı zamanda eski bir yatırım bankacısı. Guardian parlamentodaki en zengin kişi olmasına dikkat çekmiş. Hani sadece en zengin kişi değil aynı zamanda milyoner, Britanya'nın en zenginlerinden birisi aslında. Guardian başlasında böyle bir başbakandan pek de yoksullara yönelik politikalar beklememek gerektiğini söylüyor. Şu ifadeler var yorumda. Ülkedeki durum gerçekten kritik ama sunak mesela hane haklarına enerji faturaları için yapılan yatırımları önümüzdeki Nisan ayında sonlandıracak gibi görünüyor. Sunan başbakan olmasından en çok nasiplenecek olanlar devlet tahvillerine yatırım yapanlar e, demiş. E, bu yorum da yaygın olarak yapılıyor. E, Rishi Sunak e, işte finans piyasalarını yatıştıracak, e, sterlinin e, güç kazanmasına neden olacak. E, ama peki ya e, şey e, diğer yoksullar için e, ne yapacak? E, diye soruluyor. Ee, İsviçre'den Le Torm gazetesinden bir yorum. E, manevra olanı oldukça kısıtlı, e, felaket halde bir ekonomi devraldı, kaçınılmaz olarak kemer sıkma politikası uygulayacak demiş e, buradaki yorumcu da. E, son olarak Yunanistan'dan bir yorum aktarayım. E, Naftem Boricke gazetesindeki yorumcu finans piyasalarını muhakkak yatıştıracak. Peki ya seçmenler diye sormuş. İşte bu büyük bir bilinmezlik. İşçi Partisi toplumsal meselelerde çoktan güçlü bir muhalefet başlattı bile. E, İşçi partisi iktidara dönmek için on yılı aşkın süredir bekliyor. Sunak ne yaparsa yapsın sert bir muhalefet onu bekliyor demiş. E, gerçekten de muhafazakar parti e, destek anlamında tarihinin en düşük seviyesinde yüzde yani 20'lerden bahsediliyor, hatta yüzde 14'lerden bahsediliyor. Muhafazakar partisi ondan 30 puan, 40 puan e, daha ileride e, haktan gördüğü destek anlamında e, iki yıl sonra seçimler var e, Britanya'da e, işte e, Rişi Sunak bu seçimlerden önceki son başbakan olacak gibi e, görünüyor yani hani kısa bir süre sonra onun istifası, görevi bırakması gündeme gelse de hemen seçim olacak e, diye e, bekleniliyor e, ve İşçi Partisi de şu anda avantajlı. Sunak'ın önümüzdeki iki yılda yapacakları seçimde de elbette önemli bir belirleyici olacak. Evet, George Monbiot da çok güçlü diyebileceğim bir yazı yazmış bu konuda. Sunak'ın yani Britanyası'nın zaten paramparça olduğunu ve bir genel seçimden çok daha fazlasını tekrar düzeltebilmek için ihtiyacımız var dedikten sonra dünyanın en berbat durumlarından birinde olduğunu söylüyor. Britanya'nın eşitsizlik öylesine aşırı bir yere geldi ki bütün bu dondurmuş ücretler, e, yükselen kiralar, mortgage ödemelerinde gecikmeler ve yapılamaması, e, büyük fiyat artışları, faturaların ödenememesi, gıda enflasyonu milyonlarca insanın aslında tam bir yıkıma seferihte sürüklendiği ve eğer bir şey yakın zamanda değişmezse pek çok insan evlerini de kaybedecekler ve bütün bu krizin ortasında bize bir başbakan armağan edildi. Dört lüks villası varmış. Birisi tamamen boş Kensington'da e, ziyaret edecek akrabalarına tahsis ediliyormuş. Böyle bir şey ve öte yandan kamu hizmetlerinin tamamen çökmekte olduğu öğretmenlerin %90'ı baş öğretmenlerin %90'ının okulların İngiltere'de gelecek yıl iflas edeceklerini, parasının biteceğini, e, ulusal sağlık sisteminin o kadar mesela şeyin diş hekimliği bölümünün öylesine bir total çöküş içinde olduğunu yazıyor ki sürekli ağrılar içinde kıvranan ve bazı durumlarda kendi dişlerini çeken vatandaşlardan bahsediyor. Yani National Health Service denen sağlık sisteminin tamamen çökeceğini ve 12 yıllık bir şeyden sonra Muhafazakar Parti'nin kemer sıkma politikasından sonra bu 730 milyon sterlinlik servetinin sahibi aile servetinin üzerinde yatan o kişinin oligarklar oligarkı yalnız onların hizmetinde olduğu Yatmış yedi milyon o sıradan insanın da hiç farkında bile olmadığı dertlerinin diyor. Çok ağır bir şey geçirmiş ve bütünüyle erdem kayboldu artık. Etik bir hayat imkanı yok ve yolsuzluk had safhaya varmıştır durumda hepsini belgeliyor söylüyor. Yani... Kısacası bir genel seçimle kurtaramayız biz kimiz neyiz nereye gidiyoruzu baştan düşünmek gerekiyor ve radikal bir eşitlikçe hamle yapılması gerekiyor özellikle de bu milyarder basının taleplerinin yani bütünlüğüyle bir açıklığa kavuşması, şeffaflığa gitmesi gerekiyor. Çünkü bir de zaten hakların belki de en önemlisi olan, bir, işleyen bir demokraside protesto hakkının da elinden alacağı muazzam bir kanunun şimdi lordlar Kamerası'nda şeyden geçti, Avam Kamerası'ndan lordlar Kamerası'ndan da geçerse İngiltere'de demokrasinin deyesinden bile bahsedilmeyeceğini Söylüyor. Süleyman Soylu'nun deyimiyle diyorsunuz. Evet. <gülüyor> Bunu da hatırlatalım. öyle <gülüyor> demiş. Yani sözünün <sunum gülüyor> konusunda da biraz böyle diyelim evet. Rişni evet, Sunak'ın evet. bu arada Hint kökenli olmasını olumlayan haberler e, okumuştun Tuğba. E, ama kendisinin hiç seçilmediğini ne halk tarafından seçildi ne de hatta partisi tarafından da seçilmediğini Belki hatırlatmak lazım. Aslında listras seçilmişti. İkincisini şu anda parti başkanı ve başbakan olması sebebi ise 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor bir adayın. Bunu alabilen tek kişiydi. Dolayısıyla 100 imza ile aslında şu anda başbakan. Yani öyle bir ırkçılık açısından olumlanabilecek yani bir durum söz konusu olmadığı gibi hep Barack Obama'nın seçilmesi geliyor Amerika'da bir, siyahlı, bir siyahın Afro-Amerika'nın başkan olmasının ardından siyahlara yönelik polis şiddetinde artış yaşanmıştı ve Black Lives Matter aslında Obama döneminde ortaya çıkmıştı yani otomatik olarak bir Hintlinin Başkan olacak olması İngiltere'de ırkçılık konusunda gerileme yaşandı ya da ilerleme oldu anlamına da gelmiyor herhalde. Dünyanın sonu gelirken diye devam etmiş bir noktayı da ilave edeyim izneniz de Monbio. Yani yeryüzü sistemleri tamamen çöküşe yok oluşa giderken medya, milyarder medya sayesinde hiç kimse bundan bahsetmiyor Britanya'da. Durum budurmuş. Sunak'ın Britanyası budur diyor. Burada Sun sunak şey... acaba Hindistan'ın kolonileştirilmiş sakna ne düşünüyor? Bir yandan çok merak ettim. <gülüyor> Ee, bu konuda bir şey okumadım ama şey söyleyeyim yani e, seçilmedi e, demek ki hani ne kadar doğru bilmiyorum e, sonuçta e, evet halk tarafından seçilmedi ama bu sistem e, onun buraya gelmesine izin verdi yani neticede bence Hint asıllı birisinin bir ülkede başbakan olması önemli bir şey ben e, elbette ki yani bu tek başına hiçbir anlama gelmiyor e, Obama döneminde Black Lives Matter Ray şeyler de olmuş olabilir ama o babanın devlet başkanı olması da sunan e, şey olması da e, başbakan olması da bence e, o kadar e, hafif e, gereken bir şey e, diye düşünüyorum. Hani i̇kinci programlarda turda, sunan e, tartışmaları yaparız daha devam ederiz. <gülüyor> peki <Eylemiyiz>. peki. <gülüyor> tamam <gülüyor> e, hemen Meloni'ye e, geçeyim ben o halde. Meloni e, zili devraldı. Hükümet devredilirken zil de devrediliyor İtalya'da. E, kabinesini kurdu ve başbakan olarak da parlamentodaki ilk konuşmasını yaptı. E, işte Meloni ile ilgili olarak... E, Yaygın kaygılar var. Birincisi işte faşist kökenleriyle ilgili. Genel olarak bu kaygılara yönelik mesajlar vermeye çalıştı. Meclis, parlamentodaki ilk konuşmasında, faşizme hiçbir zaman, hiçbir zaman sempati duymadığını söyledi. <gülüyor> Mussolini'nin 1938'de çıkardığı ırkçı yasalarının ırkçı yasaların da İtalya tarihinin dip noktası olduğunu söyledi AB'ye ilişkin olarak AB'yi sabote etmeyeceğini dile getirdi ama öte yandan ulusal çıkarları AB'de daha Avrupa Birliği'nde daha fazla savunacağını ifade etti Ukrayna'daki savaşı desteklemeye devam edeceğiz dedi öte yandan göçmenlerin Ukra Ukrayna'yı genizin... yani pardon Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz yani dedi. Evet evet. Tamam Ukrayna'daki evet. savaşı deyince sanki Rusya gibi anlaşılabilirdi. Yanlış söyledim Mark. Pardon e, e, göçmenlerin e, gelişini engelleyeceğiz dedi e, ve çocuk sahibi olmayı da teşvik edeceklerini e, söyledi. Yani bu kısmen e, işte kaygıları en azından söylem düzeninde. aa böyle söylüyor e, diye e, yorumlar var. E, öte yandan e, bir e, İtalya gazetesinden e, yorum aktarayım. Dün e, Meloni faşizmle arasına bir mesafe koydu evet. Fakat özgürlüklerin kırpılmasına ve Avrupa projesinden ayrılmaya yol açabilecek ulusalcı ve popülist söylemi de sürdürdü e, şeklinde bir yorum var. E, hani şu, Bu noktada şunu söyleyebiliriz. E, Meloni e, söylem düzeyinde kaygıları gidermeye çalışıyor. E, bakalım e, şey, icraat olarak neler yapacak? E, Meloni de e, Avrupa'nın... Takip edilen yeni liderlerinden bir tanesi. Ee, başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini de söylemiş aynı konuşmasında. <gülüyor> o da Evet, evet, evet, evet, evet. Hatta ee, böyle ama... Türkiye ile bir takım ne bileyim karşılaştırmalar yapılıyordu. Karar verici demokrasi anlamına geldiğini söylemiş başkanlık sisteminin. yer demokrasi dememiş o ama karar verici bir demokrasidir başkanlık sistemi diye savunmuş. İşte karar alma süreçlerini hızlandıran e, bü bürokrasiden e, bürokrasiyi taraf etmemizi sağlayan. Evet, tabii bu tabii. da tabii. E, katılımcının tersi, değil mi? Karar verici evet. demokrasi. Evet. Evet, karar ver Peki, şeyi soracağım, e, Tuğba, e, bu ilk sınavına da girmek üzere anladığım kadarıyla Jomo Meloni çünkü iki gemi var, birisi insanlık bir e, şeyini taşıyor, adını taşıyor, 200 göçmenin bulunduğu. Ve NGO SOS Mediterane diye bir şey var, Ocean Viking gemisi, Norveç bayraklı geliyor şimdi yola çıkmış vaziyette. Ee, bir de SOS Humanity diye im, imdat insanlık diye bir Alman kuruluşunun gemisi var. O da 180 e, göçmen taşıyor. İkisi de küçük botlarla yani geliyorlar şimdi İtalya'ya doğru. Bakalım ne olacak? Yani Meloni ne diyecek? Çünkü çok e, daha önceki söylediklerinden hatırladığım kadarıyla e, İtalya geri göndermeli bütün bunları kendi ülkelerine. Ondan sonra da onları kurtaran gemileri batırmalı demişti. <gülüyor> Böyle bir vaadi de vardı. Sözü vardı. Hatta bir abluka uygulanmasını Kuzey Afrika'dan gelen göçmenleri ki bunlar da Libya'dan, Kuzey Amerika'dan, Afrika'dan geliyorlar. Başka bir şey daha eklemek istiyorum izninle. Son 8 yılda 29.000'den fazla tırnak içinde düzensiz göçmen Avrupa'ya gitmek isterken hayatını kaybetmiş. Yani, yani evet. yılda 3625 ölü, günde 10 kişi. 8 yıldır her Allah'ın günü 10 kişi ölüyor. Buna ne yapacak bakalım Melani? Vallahi siz seni hani ne yapacak hani bunları soru olarak soruyorsunuz. Meloni aslında politikasını açık olarak söylemiş. İşte bu bildiği kaygıları yatıştırmaya çalıştığı Parlamento konuşmasında da deniz yoluyla göçmenlerin gelişi kesin olarak engellenecek demiş. Yani politikanın bu olacağını söyleyebiliriz ama bunun uygulamasını nasıl olacak işte o botları de batıracak mı nasıl gönderecek ancak o konuda ayrıntılara bakabileceğiz herhalde. Sözünün eri de diyemiyorum kadın çünkü olmasını bekliyoruz bakalım sözünün bir, biraderi diye kız kardeşi olmasını istiyoruz. Melun. Evet. Göçmen konusunda olmasın ee, ama <gülüyor> göçmen konusu çünkü çok net göçmen düşmanı çünkü. Evet. Evet. Ee, e, şeye geçelim. Ee, Ukrayna'ya geçelim. Hı. Ukrayna savaşı bu kez e, kirli bomba e, meselesiyle e, konuşuluyor. E, Rusya tarafından ortaya atıldı e, bu kirli bomba iddiası. Ee, Rus Tavunma Bakanı Sergei Shoigu e, bazı ülkelerin dışişleri bakanlarını aramış. E, Türkiye'de dahil bunlara ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Fransa e, ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de e, bu kaygısını iletmiş. E, kaygı şu Ukrayna kirli bomba kullanımı dahil olmak üzere provokasyonlar yapabilir. Diyor. Ee, kirli bomba dediğimiz şey ne? Kirli bomba içinde e, radyoaktif madde de taşıyan e, bir e, bomba e, ama radyoaktif madde bir nükleer bombadakinden daha az ve çok fazla çalışma gerektirmeden kolay ve ucuz bir şekilde üretilebiliyor. Ee, örneğin tıbbi atıklardaki radyoaktif maddeler kullanılarak e, da yapılabiliyor bu bomba. Ee, i̇çinde toz halinde bulunuyor e, radyoaktif bomb madde bombanın içinde ve atıldığında o toz parçacıkları etrafa e, yayılıyor ve uzun e, yıllar boyunca kanser gibi ciddi sonuçlara e, yol açabiliyor. Dolayısıyla kitle imha silahı olarak ı, değerlendiriliyor. E, ve yani e, bir nükleer bomba gibi güçlü bir şey değil ama ki, bununla kirletilmiş ve aslında psikolojik etkisiyle de e, öne çıkıyor. E, yani o, o tozların yayılıp yayılmayacağı her durumda kesin ve net değil ama yayılma e, ihtimali var böyle bir paniğe, endişe yarat e, yol açma açısından güçlü ve dediğim gibi üretime e, kolay bir bomba e, bombaymış. Ben de bu süreçte öğrendim. Ee, şimdiye kadar bunun denemeleri olmuş işte toprağa gömülü halde bulunmuş falan filan ee, ama başarılı bir e, saldırı o, o, olmamış şimdiye kadar ee, ve Rusya şimdi böyle bir iddiai gündeme getirdi. Ee, batılı diplomatlar bunun e, Rusya'nın hedef saptırması e, olduğunu söylüyorlar. Ee, Britanya'dan The Spectator gazetesinden bir yorumcu. Yani şöyle demiş korkulan şey Rusya'nın bu tür yani kendisinin bu tür bombalar kullanmasına zemin hazırlaması, kullanması ve sonra da suçlu key yıkmak istemesi e, demiş. Yani Rusya'nın aslında bunu kullanmak isteyeceği, e, Rusya'nın bunu ima ettiği gündeme getirerek e, kendi gündeminde böyle bir şey olduğunu e, söylüyor yorumcular ve bunun da psikolojik etkisinden bahsediyorlar. E, Spectator'daki yorumcu şöyle devam etmiş e, Putin savaşın şiddetini türlü korku yollarla tırmandırabilecek kaçık bir kişilik olduğu mesajını güçlendiriyor. Çünkü Putin'in işine yarıyor. Yani Putin bakın ben her türlü delili yapabilecek kaçık bir adamım mesajı e, vermiş oluyor e, diyor Spectator'daki e, bu yorumcu. E, ayrıca işte e, Polonya'dan Şeç Postpolite gazetesindeki yorumcu işte Putin'in mesajı silah sevkiyatına son vermezseniz biz her türlü yola hatta en kirli olana da başvuracağız mesajı. E, uluslararası toplumun şeyini sınıyor, tepkisini sınıyor. Buna göre Rusya Ukrayna'da en ağır silahları kullanabilir e, şeklinde yorumlar var. Bir de e, şu şöyle bir yorum var. Kendi yurttaşlarını da en kötü e, senaryoya hazırlıyor. Hani bakın Ukrayna bize böyle bir bomba atabilir diyerek hani orada da hani beklentiyi düşürüyor. İnsanların bir felakete hazırlıklı olmasını e, sağlıyor e, şeklinde yorumlar Var. Hem bu bombanın kendisi hem bu şekilde gündeme getirilmesi e, gayet e, son derece kirli savaşın kirli yüzüne dair e, bir e, olay e, gibi görünüyor. E, Ukrayna savaşının dediğim gibi bu haftaki gündemi de bu kirli bomba meselesiydi. Evet, yani şeyin üzerinde Chris Hedges'in e, bu savaş konusunda dünyada en çok kalem oynatmış, bizzat yorum yapmış ve içinden haberler sürdürmüş olan gazetecilerin başında geliyor Pulitzer ödüllü. Onun yazdığı e, son e, kitap, yani savaşın en, dünyanın en kötü şeyinin savaş olduğunu dile getiren kitabın vesilesiyle yapılan bir mülakatte de tabii şeyi özellikle vurguluyor. Yani Putin saldırısını hiçbir şey mazul gösteremez. Dünyadaki en korkunç şey savaşa girişmektir. Ama buna yol açan Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın da muazzam sayıda şey soğuk savaşın bitişinden bu yana verdiği bütün sözleri tutmayıp Doğuya doğru genişletmesinin de Rusya'da yarattığı, yani NATO'yu. Evet. E, NATO'yu kastediyim. NATO'yu kastederek ne kadar büyük bir tra, e, şey yapmayı korkut ortamı yarattığını da önemli ne sürüyor silah tüccarlarının işine yarayacak şekilde. Evet e, belki ni savaşın. Ee, ilk döneminde bu tip sesler o kadar çok e, duyulmuyordu. Ee, daha çok Ukrayna'yı Ukrayna'nın işte kötü e, Avrupa'ya saldırmak isteyen e, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın e, savaşın e, şey mücadelesi coşkuyla e, sahipleniliyordu Ama şimdi savaşın getirdiği yorgunlukla da e, birlikte e, bu tip yorumları daha fazla duyuyoruz Avrupa medyasında. Evet. Ton e, olarak e, çok az e, vaktimiz kaldı ama ne birkaç cümleyle şey söyleyeyim e, iklim aktivistlerinin tabloları saldırısı da hani tıpkı burada olduğu gibi tartışılıyor aslında Avrupa'da da e, Avrupa'da e, bir takım işte Moane'nin tablosuna patates püresi atılması ya da Van Gogh tablosuna domates çorbası püskürtülmesi buna ilişkin olarak şöyle yorumlar var yaptıklarının hiçbir iklimle hiçbir alakası yok en fazla müzelerdeki güvenlik görevlileri üzerinde baskı kuruyorlar e, diye bir yorum var. İşte ucuz ve sinematik yollarla sinir bozabilecek, nasıl sinir bozabileceklerine kafa yoruyorlar sadece. Ama öte yandan iklim için büyük işler yaptıklarını zannediyorlar. Oysaki öyle değil diyenler var bir yanda. Öte yandan da e, Kleine Zeitung'dan bir yorum. Black Lives Matter eylemleri okullardaki grevler, boru hatlarına ve otoyollara da kurulan e, protesto çadırları bunların hepsi için zaten hep aynı uygunsuzluk iddiası ortaya atılır. Bu doğru bir yöntem değil ve hiçbir şey de getirmez. Çaresizlikle yapılan böylesi bir eylem uygun olmak için değil de acaba gündemi sarsmış olmak için yapılıyor olabilir mi diye sormuş. E, böyle e, hani... Her nesi olursa olsun gündemi sarsmak mı yoksa da, yöntemi de önemli görüp daha akıllıca yöntemlerle mesajı iletmek mi? Bu konuda da Avrupa medyasında iki farklı görüş var diyebilirim. Ben de son bir cümle ekleyeyim. Süre çok daraldı ama yani Just Stop Oil protestosu dünyayı şoke etti. Van Gogh resmiyle yapılan, tablosuna yapılan püskürtme şeyle çorba püskürtülmesiyle fakat e, kesinlikle bunun iklim krizi daha çok geç olmadan hepimizi yok etmeden bu tarz eylemlerin gerekli olduğunu söylemeliyim diyen Eileen Getty'nin bir yazısı çıktı 22 Ekim'de. Ben iklim aktivizmini destekliyorum ve fonluyorum ve Van Gogh protestosunda alkışlıyorum diyen Dünyanın en zengin kişilerinden bir tanesi Jean Paul Getty'nin, Jean Paul Getty 2'nin kızı Eileen Getty ve aynı zamanda Eileen Getty fonunun da kurucusu. O böyle de bir ilginç yorum çıktı Guardian gazetesinde. Yani biz de onlar bu eylemleri yaptıkları için işte biz de açık radyoda Avrupa ne konuşuyorum bir kısmını da onları gündeme getirdik. Mesela onların çaresizce bu tür eylemlere başvurduklarından bahsediyoruz. Genç nesin ne kadar çaresiz olduğunu ve sesini bir şekilde duyurmak istediğini söylüyoruz. Yani buna da yol açmış oluyorlar, zemin hazırlamış oluyorlar. Hani bu açıdan bakıldığında da olduğunda görülüyor. Sizin evet. de söylediğiniz gibi. Evet. Peki bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Avrupa ne konuşuyor da. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Uva. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.